Merhaba, dünyanın en büyük küresel karbon salımından sorumlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Paris Anlaşması'nı imzaladı. Emisyon salımını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için varılan Paris Mutabakatı ile ilgili imzaları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Hangzhou'daki başlayacak G20 zirvesinde anlaşmayı onayladığını duyurması bekleniyor. Bu iki ülkenin dünyadaki en büyük karbondioksit kirleticisi olduğu belirtilirken Çin dünyada en fazla karbondioksit emisyonu olan ülke konumunda karbondioksit iklim değişikliğini yol açıyor, Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada iklim değişikliğine karşı savaşta öncü olmaya kararlı olduğunu belirtirken, Xi Jinping anlaşmayı iklim değişikliğine karşı ortaya çıkan küresel hükümet sistemi olarak nitelendirdi. Anlaşma muhtemelen bu senenin sonunda yeterli sayıda ülkenin imza koymasının ardından yürürlüğe girecek. Aralık'ta Paris'te 200'e yakın ülkenin katılımıyla yapılan iklim konferansında küresel sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Paris Anlaşması dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olma özelliğini taşıyordu. Anlaşma küresel karbon salımlarının %55'inden sorumlu olan ve en az 55 ülkenin, İç onay sürecini tamamlamasından sonra yürürlüğe girecek. Anlaşmayı şimdiye kadar 23 ülke resmen onayladı. Bu ülkelerin toplam karbon emisyonları küresel salımın sadece %1'ine denk geliyor. Şu anda bu sayının artması gerekiyor. Orfoz ile Lagos balıklarının avlanması, nakledilmesi ve satılması 4 yıl süreyle yasaklandı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yani nesli tehlike altında bulunan Orfozla Lagos balıklarıyla ilgili yasak 13 Ağustos 2016 tarihli 29.800 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Bu yasak 1 Eylül 2016'da başlayıp 31 Ağustos 2020'ye kadar sürecek. Bu yasağa uymayanlara 1113 lira para cezası kesilecek. Bir satış yerinde lokantada ya da teknede 10 balık yakalanırsa belirtilen cezanın 10 katı ceza ödenme durumunda kalınabilecek. İskenderun Teknik Üniversitesi yani İSTEN'in Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Araştırma Görevlisi Emrah Şimşek, elbette bu yasak türlerin yok olmayla karşı karşıya olması nedeniyle anlamlı ve yerinde bir düzenleme. Ancak bölgemizde ticari ve artizanal olarak paraketa avcılığı yapan tahminen, 250 civarında tekne sahibi ve balıkçı bu konuda mağdur olacak. Bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda destekleme yapmak gereklidir şeklinde konuştu Şimşek. Diyor ki elbette bu yasak türlerin yok olmayla karşı karşıya olması nedeniyle anlamlı ve yerinde bir düzenleme Ancak bölgemizde ticari, artizanal olarak paraket avcılığı yapılan 250 civarında insan bundan mağdur olacak. Şimdi Lagos ve Orfoz balığını yakalayanlar yasal düzenlemeden dolayı tekrar denize bırakmak zorunda. Bunun için üniversite olarak bir araştırma yaptık. Bu balığın tekrar denize bırakıldığında amacımız sonuçta yaşatabilmek. Bu türlerin su yüzeyine geldiklerinde durumları travma halde olurlar. travma halindeki bir balıkta gözler dışarı çıkar, karın bölgesi şişer ve normal yüzme davranışını gösterememekte ve suya dalamamaktadır. Çünkü... Buradaki basınç miktarı suyun altında olanlar çok daha az dolayısıyla dışarıya çıkmaya çalışıyor. Bu boşluklardan gözler ve hava. Uzun süre su yüzeyinde hareketli ve kısıtlı olarak kalıyor bu hayvanlar. Dolayısıyla su üstüne çıkınca bu yüzden balıkçılar istemeyerek de olsa alacağı bu türleri denize tekrar bırakmayı lüzumsuz görüyorlar. Çünkü nasıl olsa artık bu işe yaramaz diye düşünüyorlar. Biz de nasıl bırakılmalı çalışmasına basınç tanklarında yürüttük. Atmosfer basıncından yaşam alanında basıncı indirgeyerek basınç tedavisi uyguladık. Yaptığımız çalışmalarda %80 başarı elde ettik. Uluslararası çalışmalara baktığımızda bu balıkların tekrar salınmasında bırakma kurşunu veya bırakma sepetleri kullanılıyor ve bu şekilde salınıyorlar dolayısıyla doğru derinliğe inip serbest bırakılan balık tekrar yüzerek uzaklaşabiliyor basınç kendi alışık olduğu ortam için uygun olduğu için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in nezaretinde iki ülke arasında nükleer güvenlik ve bitki sağlığı alanlarında 3 ayrı anlaşma imzalandı. G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak için Çin'in Hangzhou kentine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık ettiler. Çin'i ziyaret etmekten ve devlet başkanı Xi Jinping ile bir yıl sonra yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Çin'in G20 dönem başkanlığını başarıyla yürüttüğünü kaydetti. Türkiye'den Çin'e ihraç edilen Antep fıstığı için bitki sağlığı gereklilikleri protokolüne Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çin Kalite Kontrol Denetim ve Karantina İdaresi Bakanı Xi Shuping imza attı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çin Enerji İdaresi arasında yenilenebilir enerji ve kömür alanında işbirliği anlaşmasını Türkiye adına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin adına da Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Nur Bekri imzaladı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Taek yani Çin Nükleer Güvenlik İdaresi Nisa arasında nükleer güvenlik alanında işbirliği hakkında bir düzenleme ile Türkiye adına da Berat Albayrak, Çin adına ise Dışişleri Bakanı Wang Yi imzaları attılar. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.